Zalimler zulmüne, hainler küfrüne inat edip devam etse Allah nurun tamamlar çünkü bir vadi var Kafirler istemese bile Bir güneş doğuyor, bir güneş cezayirde Bir güneş doğ. Bir güneş Filistin'de bir güneş doğuyor Bir güneş Türkiye'de bir güneş doğuyor Bir güneş ülkemde Mekke'de başladı bu diriliş muştusu Bugün de devam eder Canlarını seve seve Mevla'ya teslim eder Bir güneş doğuyor bir güneş Cezayir'de Bir güneş doğuyor bir güneş Filistin'de Bir güneş doğuyor bir güneş Türkiye'de Bir güneş doğuyor bir güneş ülkemde onun için yaşamak güç veriyor bize ve yolunda şehit vermek, meleklerle konuşup semaya yükselmek, ne güzel Resulü görmek bir gün.